Allahu biallahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi Ve nas-udu biallahi ve min syyat amadina. Men yehdhil Allah, ve men yudl fala hadjilah. Ve aşhed an la ilaha illallah wa la shirkila. Ve aşhed an muhammadan abduhu wa rasuluh. İnna baat. Fina ve ve şerr-i umuri mütefafuha ve kulle mütefafetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve El-Erbaniyat -El dersimizde ilim bölümünden devam ediyoruz. Bugün inşallah hadis ilimleri bölümüne geçeceğiz. Ona geçmeden önce iki fetva, iki kısa fetva ekledim. el onları aktardıktan sonra inşallah Küçük çocukların akideyi anlamaları için hakikati olmayan şahıslar arasında geçen bir diyalog şeklinde kıssa veya hikayeler kullanmaya bir mani var mıdır diye sorulmuş Elban Raymolla. Çocukların bu, kıssalı, bu kıssayı anlamaları mümkün ise bu hayali kıssalar caizdir yoksa değildir demiştir. Yani e, farazi diyaloglar ile çocukların anlaması için e, bu tip e, hikayeler anlatılabilir. Burada delil zikretmiyor. Lakin e, sünnete baktığımız zaman bunun delilleri vardır. Mesela Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın Ebu Talha radıyallahu anh'ın çocuğu vefat ettiği zaman yani ondan olan çocuğu vefat ettiği zaman e, onu olaya alıştırabilmek için öfkesine, kadere, itirazına mani olmak için işte birisi e, birisinden ödünç bir eşyasını almış da tekrar isteyince öfkesine Ödünç alan kişi buna çok kızmış, buna hakkı var mı sence gibisinden böyle bir misalle e, misal vermiştir. E, yani bu sahabenin bu uygulamasında e, vardı olan bir şey. Dinin usul ve füru diye taksim edilmesi hakkında Elvan Raymullah şöyle demiştir. İslam dininin füru ve usul diye taksim edilmesi bidatçilerin taksimidir. İslam bundan razı olmaz. Bu yüzden bu taksim İmam Malik'in söylediği şu sözün kapsamına girer. Bu ümmetin sonrakileri ancak öncekilerini ıslah eden şeyle ıslah olur. Yani bu dinden sonradan ortaya çıkmış bir ayrımdır. Dinin usul ve furu diye ayrılmaz. Yani mesela e, furuda cehalet mazeret ama usulde yani akidevi meselelerde mazeret değil diye taksim edenler veya e, haberi vahid furuda hüccettir ama usulde akidevi meselelerde hüccet değildir diyenler gibi. Bunun gibi bütün ayrımlar e, sonradan çıkmadır, bidattır. İbn-i Teymi'ye da bu minval üzere fetvaları var. Yani böyle bir taksimin sonradan çıkma olduğuna dair. E, öğretmek için, mesela babları ayırmak, tertip için, işte şunlar usul meselesidir, şunlar furu meselesidir. E, bu taksimi yapmakta bir sakınca yok öğretimde ama Bağlayıcılık açısından böyle bir ayrıma gidilirse bidat olan budur. Hadis ilimleri, öncelikle hadis ıslahları bölümü. Sayı hadise karşı ilim ehlinin konumu nedir diye sorulmuş Medine'de. Elban Raymollah dedi ki, bu konuda kaydı İmam Şafii Raymollah'ın söylediği şu sözdür. Sayı hadis kendi başına hüccettir. Onunla amel eden bir ilim ehline ihtiyaç yoktur. İlim ehline sahih hadis ulaştığı zaman onunla amel etmeleri gerekir. Yani bu fetvasıyla Elban Raymullah top, e, günümüzde çokça yaygın olan, menheci bozuk kimseler indinde yaygın olan, yani bir hadis, sahih bir hadis nakledildiği zaman bu hadisle hangi alim amel etmiş şeklinde yapılan itirazlara bir nevi cevap vermiş oluyor. Yani alimin onayına ihtiyacı yoktur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadisinin, hadisinin kendisi hüccettir hadisin sahih veya zayıf olduğuna hükmeden alimleri taklit etmenin hükmü hakkında sormuş. Şöyle e, diyor soru sahibi. İlim talibinin önceki hafızların hadisler hakkında sıhhat veya zayıfla dair hükümleriyle yetinmesi caiz midir? Yani önceki alimler e, İbn-i Hacer, Nevevi gibi yani önceki alimler veya onlardan daha sonra Zehebi e, bunlarla yetinmesi caiz midir? Mesela El-Iraki'nin tahricini okur ve onun herhangi bir hadis hakkında bu hadis sayıhtır dediğini görür. Iraki mesela İhya Ulu Middin'i etmiştir. Meşhurdur bu. Burada yani Gazali'nin kitabını. Burada mesela bu hadis sayıhtır dediğini görüyor Iraki'nin. Bununla yetinmesi caiz midir? İmam Ahmet ve başkaları da böyle midir? Yani daha önceki imamlar Ahmet bin Abel, İbnebi Hatim, Yahya bin Mayin, Darekutni, Beyhaki, Taberani gibi daha eski imamların... E, Kavilleri hakkında da durum böyle midir diye soruluyor. Elvan Raymullah diyor ki, bu mesele fıkıhtaki taklide benzer. İlim talibinin kendisine tabi olunan imamlardan bir imamın görüşünü işitmesi ve onunla amel etmesi yeterlidir. Ben sadece dört imamı kastetmiyorum. Allah Azze ve Celle'nin lütfudur ki onlar yani imamlar çoktur. Deriz ki, her ilim talibinin insanların ihtilaf ettikleri konularda hakkı bilme imkanı bakımından eşit olması mümkün değildir. İlim talibinin şayetin emrini gerçekleştirmesi yeter. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Nahil 43. Şayet hayatta olan ve cevaplarına dayanılacak olan zikir ehli yoksa yahut kendisine sorulacak hayatta olan bir alim yoksa kendisine tabi olunan alimlerden birinin görüşüne tabi olur. Hakikatte görüşüne dayandığı alimin bu görüşü hatalı da olsa o kimse sormuk tutulmaz. Çünkü geçen ayetteki emir gereği üzerine düşeni yapmıştır. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Lakin burada tek bir şart vardır. Onun görüşünde hata etmiş olduğu ortaya çıkmış olmamalıdır. Yani eğer görüşünde o imam bu görüşünde yani sıhhat veya zayıflı rükmünde hata ettiği açıklanmışsa, ortaya çıkmışsa burada taklit edemez. Bu durum kendisinin hazırlığı olduğu zaman şahsi araştırmasıyla ortaya çıkmış olabilir veya ilmine güvendiği bir başka alimin ortaya çıkardığı bir şey olabilir. Önemli olan, Alimin hata mı yoksa isabet mi ettiğini ortaya çıkarmaya gücü yetmeyen ilim talebesinin hata ettiği ortaya çıkmadığı sürece bir alimi taklit etmesinin caiz olmasıdır. Yine tamamen soruya cevap olarak, ilim talebi bir hadisin sayıh olduğuna, diğerinin zayıf olduğuna hükmeden Müslümanların imamlarından bir imam veya hafızlarından bir hafız görürse, fıkhi meselede söylediğimiz gibi iki şartla bu hükme tabi olması yeter. Birinci şart, onun hata etmiş olduğunu bilmemelidir. Eğer hata ettiğini biliyorsa tabi olamaz. Zira bu şarttaki maksat ister hadis konusunda olsun, ister fıkıh konusunda olsun, hevaya tabi olup da gönlünde bir sıkıntı olduğu halde, falan bana fetva verdi ve mesele bitti dememesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar sana fetva verse de sen kalbinden fetva iste. Bu birinci şarttır. İster hadisin sıhhat ya da zayıflık hükmü hakkında olsun, İster bir şeyin haram ya da mübah olduğuna dair hükümde olsun fark etmez. Alim bu görüşünde hata etmiş olmamalıdır. İkinci şart, bu kimse bu hadisin sıhhatini veya zayıflığını tespit edebilecek güçte olmamalıdır. Eğer bunu tespit edebilecek güçte ise başkasının takıt etmesi caiz olmaz. Bu caiz olan bir durumdur. Yani gücü yetmeyen, sıhhati veya zayıflığı tespit etmeye gücü yetmeyen kimse için bu caizdir. Zira bizler bütün insanların müştehitler ve alimler haline gelmekle Sorumlu tutamayız. Soru sahibi şöyle giriyor araya. Kişi kendisinin hadislerin saatine hükmedebilecek güçte olduğunu ne zaman anlayabilir? Cevap bu soru önemlidir. Bunu araştırmalarını ve şahsi görüşlerini kitaplarında görüşleri yazılı olan önceki ilim arz ettiği zaman, yani önceki alimlerin kitaplarını arz ettiği zaman, genel olarak uygun döştüğünü gördüğü zaman anlayabilir. Bu işin bir yönüdür. Diğer bir yönü, İlim ehlinin, kendisinin ilmini takdir ettiklerini görür ve iştahat eder. Az önce söylediğimiz gibi, onun kendisine hadislerin sıhhat veya zayıflığına hükmetmeye uygun görmesinden sonra, kendisini bu işe ehli olmayan biri olarak görmezler. Yani e, bu bir şekilde bu ilim ortaya çıkmışsa, ilim ehli onun e, bu işi yapabileceğine şahitlik etmişse, işte ben bu işi yapamam diyerek geri durması, yani taklit etmesi caiz olmaz. Diğer bir anlamda, Kişinin ilmiyle gururlanmaktan uzak durması gerekir. İnsanların çoğunun tabiatında insanların kusurlarını gördükleri halde kendi kusurlarını görmemek vardır. Bu yüzden ilim, ilim ehli olan bir başkasından yardım istemesi ve onların vasıtasıyla kendi kusurunu görmesi gerekir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa şu meşhur hadisinde işaret etmiştir. Mümin, müminin aynasıdır. Başkasının vasıtasıyla hatasını ve kusurunu görmesi müminin bir hakkıdır. Araştırma ve iştihat için ehil olup olmadığını anlamak üzere ilim ehlinden yardım istemek gerekir. Bu araştırma ister hadisin sahihlik ve zayıflık hükümleri hakkında olsun, ister fıkhi meselelerde fetva vermek hakkında olsun fark etmez. Ebu Davud'un bir hadis hakkında sükut etmesi hakkındaki görüşünüz nedir? O sahih midir? Yoksa araştırılması mı gerekir? Cevap Ebu Davud'un sükut etmesi hadisin huccet olmaya eleverişli olduğuna delil olmaz. Çünkü tam bir tümevarım neticesinde birçok hadisler hakkında Ebu Davud'un sükut etmesinin açık bir illet olduğu ortaya çıkmıştır. Yani Ebu Davud bilakis sahih demeyip de sükut ediyorsa o hadis illetli demektir. Yani tümevarımda, yani yekün araştırmalarda bu ortaya çıkmıştır diyor. Bundan dolayı nevevi Ebu Davud'un sükut ettiği bazı hadisler hakkında İsnadı zayıftır. Ebu Davud ancak zayıflığı ortaya çıktığı için bunun hakkında süküt etmiştir demiştir. Buna rağmen Nevevi Ebu Davud'un süküt etmesine çokça itimat etmiştir. Bu yüzden Ebu Davud'un süneninde süküt edilen her hadisin isnadı hakkında hadis ilminin kaideleri tatbik edilmelidir. Yani buna Ebu Davud sayı hükmü vermiş veya hasen hükmü vermiş demek değildir onun süküt etmesi. Bunun için suyeti hadis ilmine dair el-fiyesinde şöyle demiştir. Ebu Davud bulduklarının en kuvvetlisinin rivayet eder. Zayıftan başka rivayet yoksa onları da zikreder. Yani Elfiye hadis usulüne dair bir e, nazımdır. Süitinin yazdığı bir nazım, şiir şeklinde yazdığı e, hadis usulüne dair e, ilim ifade eden e, bir şiir bu. Yani bin beytlik bir şiir. O yüzden Elfiye deniliyor. Elf bin demek biliyorsunuz. Burada Ebu Davud hakkında da bunu söylüyor. Ebu Davud buldukların en kuvvetlisini rivayet eder. Yani Ebu Davud'un kitabı bir sünendir. Yani fıkhı baplar, ahkam hadisleri içerir. Bulduklarının en sayını koyar. Eğer o konuda sayı hadis yoksa, yani zayıflar varsa, amel edilen, uygulanan amellere dair, Dayanak olarak sadece zayıf bulduysa onu da zikreder diyor Suiti. Böyledir de. Suiti'nin bu sözü, Sünen kitabında birçok baplarda zayıf hadisler bulunduğunun itirafıdır. Bu konudaki mazeret, o babda ondan daha kuvvetli rivayet bulamamış olmazdır. Yani o babda, mesela Ebu Davud zayıf hadis zikrediyor, şayet daha kuvvetlisini bulsaydı, hasen bir hadis, zayıf, sahih bir hadis bulsaydı onu zikredecekti. Diğer bir soru, Tirmizi'nin hasen sahih, hasen garip ve bu garip, ...dir. Bu hadis gariptir. Sözlerinin anlamı nedir? Cevap, Hasen sahih sözü problemlerden birisidir. Çünkü alimler bu kelimeyi açıklamakta ihtilaf etmişlerdir. Bildiklerim için de tatmin edici ve itimat edilecek bir açıklama bulamadım. Tirmizi'nin bu ıslahı kullanmasındaki maksadı ortaya çıkmamıştır. Netleşmemiştir yani. Hasen garip sözü açıktır. Bu hadis Hasendir sözü gibi değildir. Buradaki manası, İsnadı Hasendir, Ravilerinden birinin mutlak fert yahut nisbi fert olarak tek kalması sebebiyle gariptir demektir. Ama bir hadisin hasen olduğunu söylediği zaman buna garip kelimesini de eklemişse, eklememişse, bunun anlamı o hadisin hasenli gayri olmasıdır. Eklemişse estağfurullah. Başka rivayetler sebebiyle e, hasen olmazdır. Buna göre ilim talibinin bu noktaya dikkat etmesi gerekir. İmam Tirmizi'nin hadis hasendir dediği her hadisin isnadı zayıf demektir. Onu Hasan görmesi diğer tarihlerde bu rivayetin metnin zayıflıktan hasen derecesine yükselten mutabi ve şahitlerinin bulunduğunu bilmesi sebebiyledir. Yani o isnat zayıf. Eğer Tirmizi bir hadise bu hadis hasendir diyorsa o isnat zayıftır. Ama neden hasen diyor? Çünkü o başka tarihler biliyor ki bunu hasen derecesine çıkarıyor. Ama hadis gariptir dediği zaman genellikle o hadisin isnadı zayıftır. Mutlak değildir bu ifade ama genellikle zayıftır. Yani tek kanalla gelmiştir. Evet, burada e, Tirmizi'nin sahihun, hasenun, garibun diye üçleme kullanması problem teşkil etmiştir esasında. Belki de e, soru sahibi bunu kastediyor. Elbani'den e, Tirmizi'nin buradaki maksat netlik kazanmamıştır derken e, bunu kastediyor olabilir. Çünkü e, ilim ehli bu ifadeyi çözmekte zorlanmışlar. Yani ne demek istiyor? Terimizin maksadı nedir diye bunu anlamakta zorlanmışlardır. Şimdi sahih, tamam. Hasan sahih diyorsa, Hasan sahih diyorsa bu hadis bu isnatla hasendir ama şahitleriyle veya mutabilleriyle sahih demektir. Bu bu manadadır. Ama garip ne? Bir de garip ekliyor. Garip tek yoldan rivayet edilmiş demektir. Burada benim anladığım, yani Tirmizi'nin süneninde e, genel olarak e, yapılan araştırma neticesinde benim anladığım şu, aslında Elbani buna işaret ediyor, nisbi fert ve mutlak fert diye. E, burada Tirmizi, Hasan sahih derken, evet anlaşıldığı gibi bu isnat Hasendir ama mutabi ve şahitlerle sahih derecesine çıkmıştır. Burası tamam. O halde neden garip diyor? Oradaki garip ifadesiyle nisbi ferdi kastediyor olabilir. Mesela bir mutlak fert vardır, bir nisbi fert vardır. Mutlak fert ne demek? Hadis sadece tek bir kanaldan gelmiştir. Tek bir isnadı vardır onun. Yani tek bir kişi vasıtasıyla gelmiştir. Ama nisbi fert, e, diyelim Ebu Hureyre'den aktarıyor hadisi. Ebu Hureyre'den rivayeti gariptir demiş olabilir. O zaman hasenun, sahihun, garibun diye bir ifade görürsek bunun manası sahih li bir şevahit demektir. Yani mutabatla değil, şevahitle e, sahih derecesine çıkmış. Yani metni şahit almış, isnadı mutabi almamış, metni şahit almış demektir. Yani benim anladığım bu. Yani burada e, garip sözünün, yani hasen sahih ikilemesinden sonra garip sözünün gelmesi e, ferdiyetine işaret eder. Buradaki ferdiyet de mutlak değil. E, nisbi ferttir. Yani bu tarihten, Ebu Hureyre'den bu raviler vasıtası, mesela Ebu Hureyre'den bunu sadece Ebu Seleme rivayet etmiştir. Bu nisbi ferttir. Ebu Hureyre'den Ebu Seleme'nin bu hadisi rivayet etmesi bir nevi tek kalmadır. Ama aynı hadisi İbn Ömer'den Amr bin Dinar, İbn Amr'dan Amr bin Dinar rivayet etmiştir. Veya Nafir rivayet etmiştir. Ne yapmış? Metin bunu desteklemiştir. O zaman Gariplik kalmaz esasında. Ne kalır? Nisbi fertlik. Yani nisbi garabet kalır. Böyle bir e, halli mümkün bu ifadenin. Soru, Tirmiz hadisi hakkında Hasan garip dediği zaman bu zayıflar kısmında mı sayılır? Cevap, hayır o hadis Hasendir. Kişi rivayet yollarını ve şahitlerini araştırdığında sahihte olabilir. Soru, İmam Malik'in muattağındaki... Belagan rivayetler sahih midir yoksa zayıf mıdır? Yani belagan, belagani yani bana ulaştı ki diyor İmam Malik bana Yahya bin Said'den ulaştığına göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur diyor. Yani muallak rivayetleri. Cevap Belagan rivayetler yani bana ulaştı ki şeklinde gelen rivayetler hakkında mutlak olarak hepsinin sahih ya da zayıf olduğu söylenemez. Şüphe yok ki bunlar arasında sahih olanı da zayıf olanı da vardır. Bunlar da ilmi tahkike başvurmak gerekir. Nitekim İmam İbn Abdilber böyle bir çalışma yapmıştır. Burada El İstisgar kitabını kastediyor. E, Muatta'nın muallaklarını da yani bunların e, mevsul olarak e, rivayetini tespit etmeye çalışmıştır İstisgar kitabında İbn Abdilber. Yani İmam Malik'in e, muhattağında rivayet ettiği hadisleri hem başka isnatlarla tespit etmeye çalışmış, tarihlerini kuvvetlendirmeye çalışmış, hem de böyle belagam verdiği rivayetlerin mevsul yollarını araştırmış. Bazılarını bulmuş, bazılarını bulamamıştır. Tıpkı İbn-i Hacer'in muallak rivayetleri yaptığı Talikud Talik kitabı gibi. İstizkâr böyle bu manada bir kitap. E, ona işaret ediyor Elbani. Ve şöyle devam ediyor. Sayık olmayan belagan rivayetlerden birisi, ben ancak meşru kılmak için unutturulurum sözüdür. Yani bu muvatta da geçer ama sayık değildir. Bunu silsetül ehadisi daife de tahric ettim. Bu hadisin bir aslığı yoktur. İmam Malik'in muvattağını da isnatsız olarak geçmektedir. Örnek olarak bunu zikrediyorum. Soru, bazı hafızların, bu hadis ceyyittir sözünün manası nedir? Cevap, kullandıkları bu terim hakkında bildiğim, onlar isnad hakkında sahih ile hasen arasında tereddüt ettikleri zaman ceyittirler. derler. Araştırmacı isnadı kendisi araştırdığı zaman sahih olmaya ihtimali olduğunu görür. Lakin hasen olduğu kesindir. Böylece isnad hakkında ceyittir. Yani hadisin hasen olduğu kesin ama sahih olması da mümkün. Bu iki sebepten olabilir. Birinci sebebi bir ravi hakkında e, saduk hükmü gelmiştir. Yani sika değil de saduk denmiş e, cerhine itimat edilen alimler saduk demiş. Saduk bir ravinin hadisi aslında hasendir. Ama bu saduk ravi hakkında hiçbir cerh sabit olmamışsa, sadece saduk olduğu bilmiyorsa böyle bir raminin e, hadisi bazı alimlerce sahih olarak da değerlendirilebilir. Buna işte sıhhate elverişli hasen derler. O manada ceyyet tabirini kullanırlar. İkinci bir e, açısı Hasen tariklerin birleşmesiyle sahih derecesine ulaşması mümkündür. Veya hasen bir hadis zayıf bir tarikle desteklenmiştir. Bunun da sahihli gayri derecesine ulaşması mümkündür. Bu sebeple buna cehit derler. Soru. Bazı hadis ehli kitaplarında zayıflığı hafif olan zayıf hadislerle amel etmeyi caiz görmüşlerdir. Sizin görüşünüz nedir? cevap birincisi zayıflı hafif olan zayıf hadisle amel edilmesinin caiz olduğuna bir delil bulunmamaktadır yani zayıf zayıftır amel edilmesi bakında İkincisi zayıf hadisler amel etmenin caiz olduğunu e, zayıf hadislerle e, amel etmenin caiz olduğunu söylemek mümkün değildir Akksi halde bu zayıf hadise bağlı olan bir bidat olabilir yani o zayıf hadisten dolayı bir bidat işlenebilir. Herhangi bir amel veya dua hakkında hadis alimleri katında sabit olan bir hadis gelmemişse onunla amel etmek bir bidattır. Yani o konuda sahip bir hadis yok ama zayıf bir hadis var. Mesela misal vermek gerekirse, kâmeti işten kimsenin hangi duayı, hangi zikri yapacağı hakkında sahip bir rivayet gelmemiştir. Ezan hakkında var biliyorsunuz ama kâmet hakkında yok. Kâmet hakkında şöyle bir zayıf rivayet var. اَقَامَ ve edameha." Yani bu zikre yapmaya dair Allah Resulü'nden zayıf isnatla gelen bir e, dua var, zikir var. Bu zayıftır. Böyle bir e, zikir, böyle bir dua, sahih bir yolla gelmedikçe bununla amel etmek bidattır. Yani zayıf hadisle amelin önünü açmak e, böyle bidattıra sebep olur. Fazlaü'l-i amal değil mi? Amellerin fazleti hakkında değil mi? Evet, amellerin fazleti hakkında. Dolayısıyla bu ifadeye dikkat etmek gerekir. Yani bazı ilmi hakkında onu da açıklayacağız inşallah. Veya Elbani açıklamış olabilir bu fetvasında. Yani e, onlar e, fedail amalda e, zayıf hadiste mi amel ediyorlardı? Burada kastedilen nedir? Bunu açıklaması gelecek. Evet. Her zayıf hadiste dini bir hüküm bulunur. Elbani böyle devam ediyor. Dini hüküm ise sabit olan hadis olmadıkça caiz değildir. Aynı zamanda amellerin fazleti hakkında zayıf hadislerle amel edilebilir. Lakin birisi amellerin faziletleri hakkında zayıf hadisle amel edilmesi sözü başı sonuna sonunda başına aykırı olan bir sözdür diyebilir. O zaman deriz ki amellerin faziletleri konusundaki zayıf hadiste bahsedilen fazilet bu zayıf hadisle mi ispat ediliyor yoksa başka hadislerle mi? Eğer bu zayıf hadisle ispat ediliyorsa bunun anlamı zayıf hadisiyle hüküm ispat etmiş olduğumuzdur. Bu şekilde olan zayıf hadislerle amel edileceğini, amellerin faziletleri konusunda amel edileceğini söyleyenlerden hiç kimse söylememiştir. Hani bazı alimler fedalül amalde zayıf hadislerle amel edilir diye getiriyorlar resimlerini. O alimlerden biri böyle bir şey dememiştir. Eğer bu amelin fazleti sahih bir hadisle sabit olmuşsa, <gülüyor> o zaman bu zayıf, zayıf hadisle amel edilmiş olmaz. Sahih hadisle amel edilmiş olur. Yani ameli... Sayı hadisi ispat ediyor. Mesela Terk ve Terk kitabında görürsünüz. Bir şeyin fazileti veya çirkin oluşuna dair bölümler vardır. O bölümde sayı hadislerde zikreder, zayıf hadislerde zikreder, münziri <gülüyor> mesela. Şimdi burada ne demek? Sen orada emredilen veya tavsiye edilen bir şeyi yaptığında oradaki zayıf hadisle amel etmiyorsun, sayı hadisle amel ediyorsun. Ama Aslı faslı ispatlanmış, yani hem hükmü ispat edilmiş, hem fazleti ispat edilmiş, sayı hadisleriyle ispat edilmiş bir mesele hakkında şu zayıf hadis de gelmiş. Bu yeni bir hüküm getirmiyor, mesela bir namazın rekatini artırmıyor, bir zikre ilave bir zikir getirmiyor, yani bir ispata yaramıyor, hüküm koymuyor ortaya. Fakat faziletini bildiriyor. Mesela gece namazı sabittir değil mi? Yani bunun fazileti sabittir. Gece namazı hakkında sayı hadisler vardır. Bunun fazleti hakkında sahih hadisler vardır. Ama bir tane de birkaç tane de zayıf hadis zikrettiğini düşünelim bir müellifin kitabında. Gece namazı hakkında sahih hadisleri zikretmiş. Zayıf olduğunu belirtmek şartıyla şöyle de gece namazı şöyle faziletlidir diye. işte şöyle hesap vardır diye. başka zayıf hadisler de gelmiş. Bu hadisleri işte zikretmekte sakınca yok fezail amal kısmında böyle. Veya yasak hakkında da aynı şeyi düşünebiliriz. El-Bahim da bunu söylemeye çalışıyor. Bu durumda zayıf hadisin varlığı ile yokluğu birdir. Ancak sayı hadisle amel edilir. Bu yüzden amellerin fazletleri konusunda zayıf hadisle amel etmek bize hiçbir şey ifade etmez. Çünkü hadisin ilmi tenkidi bu cümlenin mutlak olarak kabul edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Evet, burada ek açıklama yapalım. E, fedail-i amalde zayıf hadisle amel etmeye cevaz veren alimler kimlerdir? İşte İbnül Medini, Bukhari veya i̇bn Abdilber yani bir takım isimler e, zikredildiğine şahit olabilirsiniz. Ahmet bin Hanbel dahil olmak üzere. Burada kastedilen şudur. E, hasen tabiri kullanılmazdan önce ki biliyorsunuz ilk e, bu işi kitaplara geçiren, yaygın bir şekilde kullanan kullananlardan birisi diyelim. Ondan önce de var da böyle yaygınlaştıran, tanım olarak, ıslah olarak yaygınlaştıran İmam Tirmizi'dir. Bukhan'ın da öğrencisidir. Bukhan'da de var. Hasen tabiri ama Tirmizi kadar yaygın değil, nadirdir onun kullandığı ifadeler. Şimdi onlar şu ifadeyi kullanıyorlar. Ahmet bin Ambel veya diğer imamlar. Biz eğer bir hadis hükümler hakkında ise, ahkam hakkında ise işi Sıkı tutardık, ince elerdik, ince elekten geçirirdik. Yani ravilerin sika, zabıt olmalarını şart koşardık diyorlar. Ama amellerin fazletleri hakkındaysa, züüt hakkında, takva hakkında buna teşvik edici veya terhip edici, mekruhattan, çirkinçlerden sakındırıcı bir mahiyette hadisse o zaman ravileri incelemeyi çok sıkı tutmazdık diyorlar. Bu hasen tabirinin açıklamasıdır esasında. Mesela bu nereden, neye söylüyorsun dersen, Bukhari veya Müslim, bunlar misal olarak, isim olarak söylüyorum, Muhammed bin Amr bin Al-Kameyi bizatihi hüccet görmemişlerdir. Ama kitaplarında onlar rivayet zikretmişlerdir, makruna olarak. Yani bunun gibi pek çok raviler var. Muhammed bin İshak, bunlardan birisi. Leis bin Ebi Süleym, bunlardan birisi. Bunlar veya Ali bin Zeyd bin Cudan, Makrunen rivayette bulunmuşlar bunlardan. Bu ravilerden bu şekilde yani kendilerinden Bukhar ve Müslümin makrunen yani başkasıyla desteklendiği takdirde rivayette bulunduğu ravilerin hadisleri hakkında bazı ravilerin ki e, hasen görülmüş hadisleri sahih görüleni de var bazı ravilerin ki zayıf görülmüştür. Hatta bazı rivayetleri sayık görülürken bazı rivayetleri zayıf görülmüştür. Onda çeşitli ayrıntıları var, illetleri var. İşte falancadan rivayet ederse sahiptir, filancalardan rivayet ederse zayıftır gibi daha başka ayrıntıları var bunların. Ee, onlar işte bu gibi konularda misal olarak söylüyorum. Fezalü amal hakkında gelmiş. Hadisin, e, şeyin e, O amelin hükmü sayı hadisinde zaten sabit olmuş. Ama fazileti hakkında az önce örneğini verdik. Mesela gece namazı. Gece namazı kılana şöyle ecir vardır diyor bu hadis ama zayıf isnatla sınatla Muhammed bin Amr bin Alkame vasıtasıyla gelmiş veya Muhammed bin İshak vasıtasıyla gelmiş ama Muhammed bin İshak normalde e, tahdis sigasını tasrih ederse hadisi hasendir yani haddetena, akberena, embeena diyerek işittiğini tasrih ederse Muhammed bin İsa hadisi hasendir, hüccettir yani ama ananeli bir rivayet getiriyor onun bu ananeli rivayetini almakta, zikretmekte, kitabında zikretmekte sakınca görmemiş. Yani önceki imamların işi fazla sıkı tutmazlık derken kastettikleri bu. Neden bunda sakınca görmüyor halde? Çünkü bu yeni bir hüküm getirmiyor. Herhangi bir bidate sebebiyet vermiyor. Ek bir şey getirmiyor. Kitap ve sünnetle, sahih delillerle sabit olmuş bir meseleyi sadece pekiştirmeye. Yani istinasa yarayan bir e, konuda bu. Ama bir kimse aynı isnatla... Tutup ahkam tespit etmeye kalkarsa ona dur denilir. Burada Muhammed bin İshak'ın ananesi var. Ama sen şu hadisini e, Hasan saydın. Ona Hasan saydım ama onun faziletli ameller hakkında. Yani hükmü sabit olan bir meselede e, istinas olarak Hasan saydım. Orada hüccettir. Ama burada ahkam konusunda hüccet değildir. Yani onların bakış açıları buydu. E, yani böyle hadisler umumiyetle Hasan ile e, zayıf arasında değişir. Yani bu faziletli ameller konusunda e, işte zayıf hüccet saymaları e, yani hasen tabirini kullanmadığı zaman bir muhaddis sayı olmayan hadis ne oluyor? Sayı mertebesinde olmayan ya hasendir ya zayıftır. Bu, bu açıdan bakarsan zayıf kategorisinde görebilirsin. Ama o hadis esasında hasendir. Yani eğer hüccet getiriyorsa Muhammed bin Amr bin Alkame'nin hadisiyle hüccet getiriyorsa Bukhari'ye Müslim. Bu Hasen'dir. Yani onlar Hasen'i kastetmişlerdir. İşi fazla sıkı inceleyip sık dokumazlık derken böyle. Yoksa Bukhari tutup Muhammed bin Amr bin Alkame'nin tek kaldığı bir rivayeti hüccet görmemiştir. Ama onun hadisleri Hasen'dir. Leis bin Ebi Süleym ve Ali bin Zeyd gibilere gelince Leis bin Ebi Süleym'in illeti esasında e, sika bir raviyken iken ihtilata uğramıştır. Yani hafıza karışıklığına uğramıştır. Yaptığı rivayetleri e, hafıza karışıklığından önce mi sonra mı rivayet ettiği bilinemediği için çoğu rivayeti bu sebeple on hadisleri hüccet mertebesinden düşmüştür. Ama amellerin fazleti konusunda bazen o hadisi hasen sayılabilmiştir. Yani bunlar e, bu konuda incelikli meseleler. Hadiste idraç nedir? Yani müdreç hadis soruluyor. Cevap idraç sahabeden veya daha sonrakilerden bir ravinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne eklenen ve kime ait olduğu açıkça belirtilmeyen sözüdür. Mesela Bukhar ve Müslim'in sahillerinde gelen meşhur hadiste şöyle gelir. Muhakkak ki ümmetim kıyamet gününde abdestin izlerinden dolayı abdest ağzaları parlak şekilde gelirler. Kim parlaklığını artırabiliyorsa bunu yapsın. Kim parlaklığını artırabiliyorsa kısmı müdreç olup Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözüdür. Mesela burada biliniyor bu. Ebu Hureyre tarafından yapılmış bir idraç. Ama bazen kitapta görüyorsun ki yani lafızın zahirine baktığın zaman bu söz Ebu Hureyre tarafından eklenmiş bir söz mü yoksa Allah Resulü'nün kendi sözü mü? Ee, ravi bunu belirtmeden aktardığı için bu idraç oluyor. Yani sahabenin sözü Allah Resulü'nün sözüne idraç, derc edilmiş oluyor. Buna müdreç deniliyor. Müdreç tabiriyle kastedilen budur. Eğer bu ayrım yapılamıyorsa, yani bu söz idraç mıdır, Allah Resulü'nün sözü müdür, ee, sonraki ravi'nin sözü müdür? Böyle hadisler zayıf kategorisine düşerler. Bu ayrım tespit edilemediği zaman. Mesela bunu nasıl tespit edilir? Buradaki Ebu Rere'nin idraç yaptığı nasıl tespit edilir? Daha uyanık râviler, daha sika, daha sağlam râvilerin işte sonra Ebu Rere dedi ki kim işte parlaklığını artırabiliyorsa bunu yapsın. E, bunu ayırarak söylediği başka tarihten anlaşılırsa He, bunu şuradaki ravi e, buraya derc etmiş, metne derc etmiş denilir. O tespit edilir, hadisin sıhati kurtulmuş olur. Soru, hadis ilimleri, kaideleri arasında zanni olan var mıdır? Yani hadis usulünün kaidelerinde zanni olan var mıdır? Cevap, hakikatte bazı kaideler kat'i, bazıları zannidir. Lakin zanni dememiz kıymetinden bir şey düşürmez. Nitekim fıkhi hükümlerin çoğu hakkında da durum budur. Lakin bazı fıkhi meselelerin kat'i olmayıp zanni olması... Bizim bugünkü bazı İslami grupların yaptıkları gibi bunları ihlal etmemizin ve yüz çevirmemizin caiz olması demek değildir. Mesela Hizbut Tahrir kesinlik ifade etmedikleri ve zanni oldukları gerekçesiyle haber-i vahide inanmayı reddeder. Onlar cahilliklerinde hadis ve fıkıh usulü ilimlerindeki araştırmalardan uzaklıklar sebebiyle sadece zanni kelimesini içtiklerinde gönülleri bulanıyor. Halbuki dinin hükümlerinin çoğu zannidir. Delilin zanni olması onun kıymeti olmadığı anlamda değildir. Çünkü onlar galip zan ifade eden şey hakkında zanni kelimesini kullanırlar. Bunun da ötesinde yakinden başka bir şey yoktur. Demek ki bu meseleler iki kısım, yani huccetler deliller, kaydeler iki kısım. E, zanni olanlar ile kastedilenler galip zan olanlar, zanlı galip olanlardır. Diğerleri de yakin ifade edenlerdir. Yani bunlar hüccettir. Soru, şahs hadis ile sıkanın ziyadesinin kabul edilmesi arasındaki fark nedir? Cevap, hakikatte bu hadis ilminin inceliklerindendir. Bu konuda hadis alimleri ile fıkıh usulü alimleri arasında ihtilaf vardır. Usul alimleri sıkanın ziyadesinin mutlak olarak kabul edileceğini iddia ederler. Ziyade yapan sika ile kendisinin rivayetine ziyade yapılan sıkanın eşit seviyede olması fark etmez. Bununla beraber, bu kaydeyi her hadisi hakkında gözetmezler. Çoğunlukla kendisinden daha sika olana muhalefet eden sikanın hadisini illetli görürler ve bu hususta hadis alimlerinin üzerinde olduğu kaydeye müracaat ederler. Şas hadis, sikanın kendisinden daha sika olan raviye veya daha fazla saydaki sikalara aykırı olarak rivayet ettiği hadistir. Sikanın ziyadesine gelince, eğer sika, kendisi gibi bir sikanın rivayetine ziyade yaparsa bu kabul edilir. Ama kendisinden daha güvenilir olana, veya daha fazla sayıdaki sikaya ziyade yaparsa bu şaz bir hadistir. Sayı hadisin şartlarından birinin şazlıktan selametli olması bilinen bir husustur. Hadis alimleri bu usta icma etmişlerdir. Şayet mutlak olarak sikanın ziyadesi alınacak olsaydı hadis alimlerinin icma ettikleri bu kayıtta batıl olurdu. Yani burada e, sıkanın ziyadesiyle şazı birbirine karıştırmamak lazım. E, yani sıkan ziyadesi ne demek? güvenilir bir ravinin kendisinden daha güne, güvenilir bir raviye ek olarak bir ayrıntı ile rivayet etmez. Bu sikanın ziyadesi şaz nedir? Güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif, aykırı bir rivayette bulunmaz. Yani öyle bir ziyade getiriyor ki bu ziyade, getirdiği ziyade veya eksiltme. Kendisinden daha güvenilir olan ravinin aktardığına ters düşüyor. Onu iptal ediyor. Bir şeyleri eksiltiyor veya bir şeyleri artırıyor. Bu şekilde bir muhalefet söz konusu olursa o zaman şazlıktan bahsedilebilir. Yani hadis usulünü incelerken, şaz ve sıkanın ziyadesini değerlendirirken mutlaka hadisçilerin usulüyle Fakihlerin usulünü bir araya getirerek değerlendirmek gerekir. Yani sadece hadisçilerin usulünü alırsan hata edersin. Sadece fakihlerin, fıkıhçıların usulünü alırsan bu meselede hata edersin. Orta bir yol vardır. O da gerçek manada bir muhalefetin meydana gelmesi. Yani cemedilemez bir muhalefetin meydana gelmesi. Yani ne demek cemedilemez? Bu Sikar aktardığı aktardığı şekle... Diğer bir ravi öyle bir ziyade ve eksiltme yapıyor ki bunları cem etmek mümkün değil. Bunlar asla bir yere gelmiyor. Biri ak diyor, biri kara diyor mesela. Bu şekilde olduğu zaman şazlık gündeme gelir. Burada bak fıkıhçılara e, biraz haklılık payı veriyoruz. Yani metinde muhalefet olması lazım. Peki hadisçilerin sözünü mutlak alırsak ne zarar ederiz? Hadisçilerin sözüyle kastedilen şu. Mesela sika bir ravi. Kendisinden daha sika olan bir ravinin Rivayet ettiği hadise ek içeren, ilave içeren bir metin getirirse buna şaz derler. Bazı muaddisler. Hepsi değil tabii ki. Fakih olmayan muaddisler böyle diyor. Halbuki bu sıkanın ziyadesidir. Yani birinin atladığı bir ayrıntıyı o aktarmıştır. Bu bilakis hadisteki, hadisi ezberlemekteki kuvvetini de gösterir buradaki sıkanın. O kendisinden daha sikanın olabilir. Onun ihmal ettiği, açıklamadığı, Aktarmadı veya eksik aktardı, eksik kendisine gelmiş bir şeyi. Bu tam olarak almış, tam olarak aktarmış, bunun gibi. Bu sebeple e, bazı muaddisler mutlak olarak e, böyle ziyadeler olduğu zaman işte hangisi daha sıka diye bakarlar. Eğer şu daha sıkaysa bununkini şah sayarlar. Bu hatalı bir yaklaşımdır. Buna dikkat etmek lazım. Tehanevi'nin Kavaydu Ulumi'l Hadis kitabı hakkında görüşünüz nedir? Cevap, bu kitap Hanefi mezhebine göre hadis ilimlerinin kaideleri hakkındadır. Yani hadis ilmi açısından bir kıymeti yoktur diye işaret ediyor, ima ediyor. Bu sadece Hanefi mezhebine bir göre. Değil, Tehanevi, eşrefali Tehanevi. Tehanevi. Bu Ebu Vekir Sifil'in e, tercüme ettiği bir kitap. Şey, estağfurullah o Fıkha dair kitabını şey yapıyor, hadis ahkamına dair. Bu da hadis usulüne dair kitabı. Hanefi mutasıbı birisi. Eşrefali Tehanevi. Yani kitap muteber değil, Hanefi mezhebine göre. Yani mezhep tasubuyla yazılmış bir kitap. Hafız Ebu Kasım Et-Taberani falandan bu hadisi sadece filan rivayet etmiştir veya falan kimse tek kaldı derken neyi kasteder? Bunun anlamı hadisin bundan başka bir rivayet yolunun olmadığı mıdır? diye sorulmuş. Cevap Taberani'nin veya başkalarının böyle sözleri hadisin başka rivayet yolunun olmadığı anlamda değildir. Onun bu sözü Tirmizi gibi diğer hadis alimlerinin sadece filan rivayet etti sözlerine benzer. Hani az önce açıklamıştım ya nisbi Fert ee, Nisb-i ifade eder demek istiyor. Bu söz Taberani, Tirmizi veya daha başka alimlerin muttali oldukları rivayet yollarına nispettedir. O hadisin başka bir rivayet yolu olmadı manasına gelmez yani özette. Soru Müziri'nin Ebu Davud'un sünenine yaptığı muhtasarda yani özet çalışmasında İbn Kayyım'ın Ebu Davud'un sükut etti hadisler hakkında düştüğü notlarda Ebu Davud'un sükutuna Müziri'nin ve sonra İbn-i Kayyım'ın da ederek katılmaları hakkında görüşünüz nedir? Yani buna Ebu Davud hani e, sükut etti hadisler geçmişti az önce. Ebu Davud sükut etmiş. Dedik ki o bir illettir zaten. Ebu Davud'un viyatis hakkında sükut etmesi başlı başına bir illettir. Araştırılmasını gerektirir. Ama Müziri Ebu Davud muhtasarında sükut ediyor. İbn-i tehsibi Tehzibi bir Ebu Davud diye bir çalışması var. O da sükut ediyor. Yani bu üçleme olduğu zaman görüşünüz nedir diyor. Bu imamların sükut etmeleri araştırmacı için o hadislerin sıhhatine veya en azından hasen sayılmasına dair bir şey ifade eder mi diye sorulmuş. Cevap, bazı araştırmacılar böyle hadislerin hasen derecesinde olsa dahi kuvvetli olduğuna tatmin olurlar. Lakin konunun tenkidinde bu, tenkitçi araştırmacının sadece İmam Ebu Davud'un skut etmesine tabi olan bu imamlara itimat etmesine yol olamaz. Çünkü gerçekte sabit olmuştur ki onlar Tenkitçi araştırmacının ancak zayıf bulacağı konularda sükut etmiş olabilirler. Lakin yeni başlayan bir araştırmacı veya tahkike gücü yetmeyen kimselerin onların sükut etmelerine dayanmalarında genişlik vardır. Ancak eğer kendisine hadislerin tenkidi hususunda bir yetenek ve bir kudret oluşursa o başka. O durumda onun araştırması lazım. Lakin şeri ilim talebelerine nispetle ki mutlak olarak şeri ilim demiyorum. Bilakis özellikle hadis ilminin talebelerini kastediyorum. Onlardan niceleri Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadisi araştırdıklarında hadisin zayıf olduğu sonucuna varabiliyorlar. Onlar cidden çok azdır. O halde çoğunluğun alimlere tabi olmaları gerekir. Evet, Cer ve Tadil kaydelerine geçmeden önce son bir soru daha aktaralım. Hadisin ravisi olan sahabeyi biliyorsa ve hadisi İmam Ahmet'in müsnedinden tarih etmek istiyorsam nasıl yapmalıyım? Cevap bu konuda Mu'cemul müfehres li elfazil hadis kitabına ve yine Miftahu kunuzis sünne kitabına başvurulabilir. Bu iki eser sana hadisin metninde geçen kelimelere göre geçtiği yeri gösterir. Böylece bu sahabemin rivayet etmiş olduğu birçok hadisleri topluca tahric etmen kolaylaşır. Tabii bizim için e, iş biraz daha kolay biraz daha pratik. Bu kitaplar biraz zahmetlidir şimdiki zaman için. Çünkü bilgisayar var, bilgisayar programları var. İşte cami okutu bir programı var, e, camiül ehadis kitabı şeyi var programı var, cemul cami esnafıyla. E, şamile en faydalısı, en pratik kullanılabilecek şamile programı var. Araştırmacının bu tür programlardan istifade ederek yani kaynakları tespit etmesi, tarif yapması daha kolaydır. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste cerh ve tadil kaydelerine geçeceğiz. Hadis ilimleri bölümünde Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve en la ve estağfiruke ve etûb